İsa Aleyhisselam'ın yaratılışı nasıl gerçekleşmiştir? 1. Allah Teala Cebrail Aleyhisselama Meryem Aleyhisselam'ın yakasına üflemesini emretmiş. Cebrail Aleyhisselam da bunu derhal yerine getirmiş ve Cebrail Aleyhisselam'ın üfürü Allah'ın izniyle Meryem Aleyhisselam'ın tacinden rahmine girmiş. Ve Allah Teala'nın yarattığı bir ruh haline gelmiştir. Nitekim Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'ın yaratılışının başlangıcını şöyle açıklamıştır. Ey Peygamber! İffetini zinadan korumuş olan İmran kızı Meryem'i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik kendisini ve oğlunu. Allah'ın kudretini gösteren bir alamet ve alemler için kıyamet gününe kadar bir ibret kıldık. Allah Teala daha sonra Cebrail aleyhisselamın üfürüğünün Meryem'in felcine ulaştığını açıklayarak şöyle buyurmuştur. İffetini zinadan korumuş olan İmran kızı Meryem'i de Allah iman edenlere örnek gösterdi. Biz ona ruhumuzdan üfledik. O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O Rabbine gönülden itaat edenlerden idi. Meryem aleyhisselamın felcine üfleyenin Allah Teala'nın emri olmadan hiçbir şey yapmayan Cebrail aleyhisselam olduğuna Allah Teala'nın şu sözü delalet etmiştir. Cebrail Meryem'e ben sana günahlardan arınmış tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbinin sana gönderdiği bir elçiyim. 2. Bazı müfessirlerden hamilelik süresinin birkaç dakika içinde olduğu şeklinde bazı görüşler gelmiştir. Fakat bu görüş açık değildir. Kur'an ve sünnetten buna delalet eden hiçbir delil de yoktur. Şayet hamilelik süresi böyle olsaydı hamileliğin kendisinde açık bir delil ve alamet olurdu. Yine Meryem'in hamilelik süresi, kadınların hamilelik süresi gibi normal bir süre içerisinde olmasaydı, kavmi onu zina ile suçlamazdı. Nitekim Allah Teala bu olayı bize şöyle haber vermektedir. Nihayet Meryem onu kucağında taşıyarak kavmine getirdi. Kavmi onu bu halde görünce ona dediler ki, Ey Meryem! Hakikaten sen çok kötü bir iş yaptın. Bu konunun açıklanması için müfessirlerden iki değerli alimin görüşünü aktarmak istiyorum. Bunlardan birisi asırlar önce yaşamış olan müfessirlerden İbn Kesir, diğeri ise günümüz müfessirlerinden Şenkitidir. Allah her ikisine de rahmet etsin. 3- İmam İbn Kesir Allah ona rahmet etsin bu konuda şöyle demiştir. Müfessirler İsa Aleyhisselam'ın annesinin hamilelik süresinin ne kadar olduğu konusunda görüş ayrılığına varmışlardır. Alimlerin çoğunluğunun meşhur görüşüne göre Meryem Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'ı karnında 9 ay taşımıştır. İbni Cüreyç demiştir ki, Muhire bin Utbe bin Abdullah es-Sekafi, Abdullah bin Abbas'tan şunu işittiğini haber vermiştir. i̇bn Abbas'a Meryem'in hamilelik süresi hakkında sorulduğu zaman şöyle demiştir. Meryem'in hamile kalıp İsa'yı doğurması bir anlık zamandan başka bir şey değildir. Bu çok garip bir görüştür. Bu görüş sanki Allah Teala'nın şu sözünden alınmış gibidir. Cebrail aleyhisselam gömleğinin yakasından üfledikten ve üfürüğü onun rahmine ulaştıktan sonra Meryem ona İsa'ya hamile kaldı. Bunun üzerine onunla kanımdaki çocukla insanlardan uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına sığındırdı. Keşke ben bundan bugünden önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Yukarıdaki iki ayetteki fa peşinden gelmek ve takip etmek anlamına gelen takibiye, olmakla birlikte her şey bulunduğu hale göredir bunun örneği Allah Teala'nın şu sözü gibidir and olsun ki biz insanı Adem'i çamurun özünden yeryüzünün hepsinden alınmış çamurdan yarattık sonra onu sağlam bir kalış yerinde rahimde nutfe sperm haline getirdik sonra nutfeyi alaka asılı bir hücre kümesine çevirdik Ardından alakayı çiğnenmiş bir et parçası haline getirdik. Ardından o yumuşak et parçasından kemikleri yarattık. Ardından o kemikleri, kemikleri etle, deriyle kapladık. Sonra ona ruh üflemekle onu bambaşka bir varlık haline getirdik. Her şeyi en güzel bir şekilde yaratan Allah'ın hayır ve bereketi pek çoktur. Yukarıdaki ayetlerde geçen takibiye fası bulunduğu hal ve duruma göredir. Buhari ve Müslümin, sahihlerinde sabit olduğuna göre insanın yaratılışı sırasındaki iki hal arasındaki sure ise kırk gündür. Süre ise kırk gündür. Allah Teala'nın şu sözü de yukarıdaki ayetler gibidir. Ey peygamber görmedin mi Allah gökten yağmur indirdi de ardından bu sayede yeryüzü yemyeşil oluyor. Şüphesiz ki Allah kullarına karşı çok lütufkar ve onların yararına olan her şeyden haberdardır. Yukarıdaki zikredilenlerden de anlaşılacağı üzere meşhur olan görüş ki allah Teala her şeye gücü yetendir, Meryem Aleyhisselam kadınların çocuklarına hamile kaldıkları gibi 9 ay hamile kalmış olmasıdır. Meryem Aleyhisselam kavminin kendisine zina ile itham edeceklerini hissedince onları görmemek ve onların da kendisini görmemeleri için onlardan uzak bir yere çekilmiş ve insanlardan gizlenmişti. Değerli alim Şenkit'i de Allah ona rahmet etsin bu konuda şöyle demiştir. Meryem'in İsa'yı doğurmadan önceki hamilelik süresi hakkındaki İslam alimlerinin görüşlerini bu konuda hiçbir delil olmadığından dolayı zikretmedik. Bu konuda apaçık olan başlangıcı harikulade har bir durum olmakla birlikte Meryem'in diğer kadınların hamilelik süresi gibi 9 ay hamile kalmış olmasıdır. Yine de en iyisini Allah Teala bilir. Dört, bazı cahiller Allah Teala'nın onu Adem'in yaratılışını tamamlayıp ruhumdan ona üflediğim zaman ona hemen secdeye kapanın. Sözü ile İsa Aleyhisselam'ın da Allah Teala'nın ruhundan bir parça olduğuna delil teşkil ettiğini söylemişlerdir. Nitekim İmam İbn Kayyım Allah ona rahmet etsin onların bu görüşlerinin sapıklığını şöyle açıklamıştır. Onların Allah Teala'nın ruhumdan ona üflediğim zaman sözüyle ruh kelimesini Allah Subhanahu ve Teala'ya izafe etmelerine gelince bilinmesi gerekir ki Allah Subhanahu ve Teala'ya izafe iki türlüdür. Birincisi ilim, kudret, kelam, sem, işitmek, basar, görmek gibi sıfatlar mevzufa izafe edilmeden kendi başlarına müstakil olarak kullanılmazlar. Dolayısıyla bu sıfatlar mevsufa Allah Teala'ya izafe edilmiştir. Bu sebeple ilim, kelam, kudret, hayat sıfatları Allah Teala'nın mahluk olmayan sıfatlarıdır. Aynı şekilde veç, yüz ve el sıfatı da böyledir. İkincisi beyt, ev, naka, deve, abd, kul, resul, elçi ve ruh gibi Allah Teala'nın zatından olmayan şeylerin ona izafiyesi mahlukun yaratılmışın. Halıklığına, yaratanına izafesidir. Fakat bu izafe, izafe edilen yaratılmışa, mahluka, onu başkasından ayırt eden hususiyet ve şeref kazandırır. Örneğin, evlerin hepsi Allah Teala'nın mülkü olmasına rağmen Kabe'ye Beytullah, Allah'ın evi denilmesi gibi Aynı şekilde develerin hepsi Allah Teala'nın mülkü ve yarattığı varlıklar olmasına rağmen Salih Aleyhisselam'a mucize olarak verdiği deveye nakatullah Allah'ın devesi denilmesi gibi. Fakat bu izafe Allah Teala'nın o mahluku sevmesini ona ikramda bulunmasını ve onu şereflendirmesini gerektiren uluhiyetine izafedir. Bu izafe Allah Teala'nın yaratmasını ve var etmesini gerektiren rububiyetine izafe edilen umumi izafe değildir. Dolayısıyla umumi izafe var etmeyi gerektirir. Hususi izafe ise seçme ve tercihi gerektirir. Çünkü Allah Teala dilediğini yaratır, yarattıklarından dilediğini seçer. Rabbin dilediğini yaratır ve yarattıklarından dilediğini seçer. Onların, müşriklerin ise seçme hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve çok yücedir. Ruh kelimesinin Allah Teala'ya izafe edilmesi hususu izafedendir. Ne umumi izafeden ne de sıfatların izafesi babındandır. Bundan dolayı bunu iyice düşünürsen insanlardan pek çok kimsenin düştüğü sapıklıklara düşmekten seni kurtaracaktır. Kısacası İsa aleyhisselamın ruhullah diye vasf edilmesi, onu şereflendirme ve ona ikramda bulunma babındandır. Bu izafe ruh kelimesinin Allah lafzına izafesi Allah Teala'ya sıfat izafe etmek değildir. Örneğin yedullah Allah'ın eli ve vecdu, vecullah Allah'ın yüzü gibi değildir. Ruh kelimesinin Allah lafzına izafesi, yaratılanın mahlukun yaratanına, halıkına başka bir şey değildir. Örneğin Kabe'nin Beytullah diye vasf gibi. Yine Allah Teala'nın Peygamberi Sa Salih Aleyhisselam'a mucize olarak verdiği devenin nakatullah Allah'ın devesi diye vasf gibi. Allah Teala en iyi bilendir. İsa Aleyhisselam göğe kaldırıldıktan sonra tekrar yeryüzüne inmiş midir? Hamd yalnızca Allah'adır. Allah, Allah Sübhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'ı bir defa göğe kaldırdığını bize haber vermiştir. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Bilakis Allah onu, İsa'yı bedeni ve ruhu ile kendi katına kaldırmıştır ve onu inkar edenlerden temizlemiştir. Allah mülkünde güçlüdür, her işinde hikmet sahibidir. Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı ikinci defa yeryüzüne gönderdiğini bize haber vermemiştir. Bunun için onun yeryüzüne ikinci defa gönderildiğini iddia edenlerin bu konuda bize bir delil sunmaları gerekir. Onların şimdi de buna yapmaya güçleri yetmez gelecekte de yetmeyecektir çünkü bu kimselerin tartışma ve cedellerinin hiçbir temeli de yoktur Nitekim Allah teala bu konuda şöyle buyurmuştur Allah şöyle demişti Ey İsa Şüphesiz sana hiçbir kötülük gelişmeden seni yeryüzünden kabz edeceğim seni bedenin ve ruhunla katıma kaldıracağım seni inkar edenlerden kurtaracağım ve sana senin dinine uyanları kıyamete kadar senin peygamberliğini inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra hesap günü dönüşünüz yalnızca bana olacaktır. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz konularda İsa konusunda aranızda yalnızca ben hükmedeceğim. İbn-i Allah ona rahmet etsin, Allah Teala'nın vefat ettirmesi onu kaldırmasıdır demiştir.'' Tefsir alimlerinin çoğunluğu ayette geçen vefat'tan kastın uyku olduğunu söylemiştir. Nitekim Allah Teala'nın şu iki ayeti de bu anlamdadır. Geceyin ölüm anındakine benzer bir şekilde ruhlarınızı kabzeden ve gündüzleyin de ne işler yaptığınızı bilen, sonra da dünyada belirlenmiş ecelinizin geçirilmesi için gündüzleyin, uykudan uyandırılıp, Ruh, ruhlarınızı size iade ederek sizi dirilten O'dur. Kabirlerinizden yeniden dirildikten sonra dönüşünüz yalnızca O'nadır. Sonunda O dünyada yapmakta olduğunuzu size haber verecektir. Allah eceli gelenlerin canlarını ölüm anında eceli henüz gelmeyenlerin canlarını ise uyku anında alır. Hakkında ölüme hükmettiği canı alır, diğerini ise belirli bir süreye ecelini ve ruhunu tamamlayıncaya kadar salı verir. Ruhu kendisine iade eder. Şüphesiz bunda ölen ve uyuyan kimsenin ruhunu kabzetmesinde, uyuyanın ruhunu salı vermesinde, ölünün ruhunu vermemesinde iyi düşünen bir topluluk için ibretler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de uykudan uyanınca şöyle derdi. Bizi öldürdükten sonra delilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yalnızca Onadır. Allah Azze ve Celle'nin İsa Aleyhisselam'ı göğe kaldırması, onu öldürdüklerini iddia eden Yahudilere bir cevap olduğunu belirtmiştir. Nitekim Allah Teala onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Sözlerinden dönmeleri, antlaşmaları bozmaları, peygamberlerin doğruluklarına delalet eden Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve katlerimiz kapalıdır. Senin ne söylediğini anlamaz demeleri sebebiyle onları lanetledik. Aksine inkarları sebebiyle Allah o kalpleri mühürlemiştir. Onlar pek az iman ederler. Bu imanları da kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir. Bir de inkar etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftira atma, zina ile suçlamalarından ve alaylı bir şekilde kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu iddia eden Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden onları lanetledik. Oysa onlar İsa'yı ne öldürdüler ne de çarmağa geldiler. Fakat çarmağa geldikleri kişi onlara İsa gibi gösterildi. İsa'ya benzeyen birisini o zannederek çarmağa geldiler. Onun hakkında görüş ayrılığına düşenler işin doğrusundan şüphe ve şaşkınlık içindedirler. Onlar zanna uymaktan başka hiç bir onların zanna uymaktan başka hiçbir bilgileri yoktur. Onlar İsa'yı öldürdüklerine kesin olarak inanmamakta, aksine bu konuda zanna dayanmaktadırlar. Bilakis Allah, onu İsa'yı bedeni ve ruhu ile kendi katına kaldırmıştır. Ve onu inkar edenlerden temizlemiştir. Allah, mülkünde güçlüdür. Her işinde hikmet sahibidir. Ahır zamanda İsa'nın yeryüzü, yeryüzüne inmesinden sonra, Ehli kitaptan onun ölümünden önce herkes ona iman edecektir. Ehli kitaptan ona iman etmeyen hiç kimse kalmayacaktır. Kıyamet gününde de İsa kendisini yalanlayana ve tasdik edene şahitli gelecektir. Dolayısıyla İsa aleyhisselam henüz ölmemiştir. Aksine Yahudiler onu öldürmek istediklerinde Allah Teala onu kendi katına kaldırmıştır. O ahır zamanda yeryüzüne inecek, İslam ile hükmedecek, Allah Teala'nın dilediği kadar yaşayacak, sonra vefat edecek, ve Müslümanlar onun cenaze namazını kılacaklardır. İbn Kesir Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Ayette geçen zamir ölüm, ölümünden önce İsa aleyhisselama döner. Yani ehli kitaptan İsa aleyhisselama iman etmeyen hiç kimse kalmayacaktır. Bu da kıyamet gününden önce onun yeryüzüne inmesinden sonra olacaktır. İşte o zaman ehli kitabın hepsi kendisine iman edecektir. Çünkü İsa Aleyhisselam cizgeyi kaldıracak ve onlardan İslam'dan başka bir dini kabul etmeyecektir. Allah Teala'nın Ali İmran suresinin 55. ayetinde belirttiği gibi. Yahudiler arasında ayrılıklar çıkmıştır. Çünkü Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı göğe kaldırınca ona iman edenler kendisinden sonra fırkaları ayrılmışlardır. Onlardan bir kesim Allah Teala'nın İsa Aleyhisselam'a göndermiş olduğu dine, onun Allah'ın kulu ve elçisi ve Meryem'in oğlu olduğuna iman ederken, bir kesim de İsa Aleyhisselam hakkında aşırıya giderek onun Allah'ın oğlu olduğunu söylediler. Başka bir grup o Allah'tır, başkaları da o üçün üçüncüsüdür dediler. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onların bu sözlerini zikretmiş ve hepsini reddetmiştir. Hristiyanlar bu şekilde yaklaşık 300 sene devam ettikten sonra Konstantin adlı bir Yunan kralı çıktı ve Hristiyan dinine girdi. Onun bir filozof olduğu ve Hristiyanlığı bozmak için bu dine girdiği söylenir. Bilgisizliğinden bu dine girdiği de söylenenler arasındadır. Şu kadar var ki Konstantin Mesih'in dinini değiştirip tahrif etti, artırmalar, eksiltmeler yaptı. Bu din için kanunlar koydu ve büyük emaneti ki aslında aşağılık bir hainlik idi koydu. Onun zamanında domuz eti helal sayıldı. Doğuya doğru namaz kılmaya başladılar. Kiliseleri resimlerle süslediler. Mesih'in işlediğini zannettikleri bir günah sebebiyle orucu on gün artırdılar. Böylece Mesih'in dini Konstantin dini oldu. Bununla beraber Konstantin 12.000'den fazla kilise, manastır ve ibadet yeri yaptırdı. Kendi adıyla bilinen şehri şimdiki İstanbul'u kurdu. Kraliyet ailesini yeni dine soktu. Bu şekilde Hristiyanlar Yahudilerden üstün oldular. Allah da onları Yahudilere karşı kuvvetli kıldı. Her ne kadar hepsi kafir iseler de bunlar Hristiyanlar, Yahudilere göre hakka ve gerçeğe daha yakın idiler. Allah'ın laneti hepsinin üzerine olsun. Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi elçi olarak gönderince ona iman edenler bu imanları ile Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine gerçek anlamıyla iman etmiş ve onlar yeryüzündeki bütün peygamberlere uymuş oluyorlardı. Zira Adem oğlunun efendisi, peygamberlerin sonuncusu ve kendilerini bütün gerçek dinleri tasdik etmeye çağıran o ümmi peygamber tasdik etmiş oluyorlardı. Peygamberi tasdik etmiş oluyorlardı. Onlar daha önce geçen bütün peygamberlere onların dini ve yolu üzere olduklarını zanneden kendi ümmetlerinden daha layıktırlar. Zira o peygamberlerin ümmetleri peygamberlerinin getirmiş oldukları gerçekleri değiştirip bozmuşlardı. Böyle olmasa bile Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla göndermiş olduğu hak diniyle diğer bütün peygamberlerin getirdiklerini ortadan kaldırmıştır. Bu hak din kıyamete kadar ne değiştirilebilecek ne de bozulabilecektir. Diğer bütün dinlere üstün olarak devam edecektir. İşte bunun için Allah Teala bu dine uyanlara yeryüzünün doğusunu ve batısını açacak. Onlar da böylece bütün memleketleri fethedecekler. Bütün devletler onlara boyun eğecektir. Kisraları edecekler, Kayserlere üstün gelecekler ve onların hazinelerini ele geçirip Allah yolunda harcayacaklardır. Meryem oğlu İsa ile Mehdi aleyhisselam arasındaki fark. Hamd yalnızca Allah'adır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet olunan hadislerde belirtildiği üzere beklenen Mehdi ahir zamanda gelecektir. Mehdi aleyhisselam peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olup adaletli bir devlet başkanıdır. Mehdi aleyhisselam masum değildir. <gülüyor> Ağır zamanda gökten ineceğine ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatıyla hükmedeceğine dair birçok hadis rivayet olunan İsa aleyhisselam ise masumdur. İsa Mesih ile Mehdi arasındaki fark şudur. İsa Mesih bir peygamberdir. Mehdi ise adaletli bir devlet başkanıdır. Evet. Kitabımız burada bitiyor. Hayırlara vesile olur inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmatullah ve Merekatü. Hoşçakalın.